ünlü Osmanlı amirallerinin fetihleriyle Ege Adaları Osmanlı mülküne geçmiştir. Rodos'ta Türkiye konsolosu olarak bulunan merhum Selahattin ülkümen bu Yahudilere Türk pasportu vermiş ve onları Avşil'si gönderilmekten bir kısmını kurtarabilmiştir. Rodos Türklüğünün merkezinden söz etmek mümkündür. Ve bu merkez Tabii ki şehrin en hakim noktasındadır. Çarşıya ve şehre hakimdir. Evet. Hadi bir eva buradan alırsın galiba. adasındayız. Bu ada aşağı yukarı dođkanetsa denilen bizim bildiğimiz 12 adaların. Yani Anadolu sahillerine en yakın olan adaların kuzeyinde bulunuyor. Ada bugün için turizm meşgul ve ondan geçiniyor sayılır. Fakat tarihteki rolü Aziz Yohannes'in manastırı ve onun etrafında oluşan dini ziyaretlerdir. Nitekim bugün dahi kalabalık ziyaretçi bunu gösteriyor. Hiç şüphe yok ki Osmanlı devrinde bu da manastır olarak imtiyaz alan belirli muafiyetleri olan dini merkezlerden biridir. Osmanlı yayılma politikasında istimalet denilen daha fetihten evvel bir takım uç taraflardaki yani fethedilecek ülkenin sınırlara yakın bölümlerindeki manastırlarla anlaşmak ve onlara peşinen bazı imtiyazlar vererek onların tarafsızlığını sağlamak yaygın bir politikaydı. 12 adalar Ege'deki adaların bir bölümüdür, bir takım adadır. Bunun kuzeyi vardır. Kuzeyde hepimizin bildiği gibi Tassos veya bizim için Tassos, Limnos, Limni Adası veya Airbos Veya Bozcaada, Imros Yani Tenedos ve Imros gibi adalar Ve en önemlisi de Lesbos denen bizim başkentine Den dolayı Midilli dediğimiz ada bulunur. Bu ayrı bir gruptur. Batıda ise Kiklat adaları dediğimiz adalar yer alır. Bunların içinde Andros adası, Nihayet Ikomos adası ve sayısız daha başkaları bulunur. Ege adaları dediğimiz coğrafi yapı çok ilginçtir. Aşağı yukarı 215-220 bin kilometre karelik bir alanı kapsar. ve bu alanın içinde bine aşkın sayıda ada vardır. Yani Yunanistan karasını, Morayı, Küçük Asya'yı ve Mısır'ı birbirine bağlayan coğrafi oluşumdur. O yüzdendir ki milattan itibaren 3000'den aşağı yukarı ve yazılı tarihin çok eskiden beri burada inkişaf ettiğini görürüz ki düşünürsek ki yazısı okunamamasına rağmen Miken medeniyeti, tam anlamıyla okunamamasına rağmen Girit'in Minos uygarlığı, Miken medeniyeti ve Mısır hiyeroglifleri ve bölgede bulduğumuz bir takım Mısır'a ait buluntular, bu üçgen içerisinde çok eski çağlardan beri bir iletişim olduğunu, bir dolaşım olduğunu göstermektedir. Müzik Osmanlı döneminde aşağı yukarı Fatih Sultan Mehmet'le başlayan devirde ki bu kuzeydeki adaların fethidir fakat Rodos'u fethetmek ikinci Mehmet'in değil Kanuni Süleyman'ın işidir ve özellikle de 16. asırda ünlü Osmanlı amirallerinin fetihleriyle Ege adaları Osmanlı mülküne geçmiştir. Girit ise 1660'larda memaliki Osmanlıya katılmıştır. Ve ondan da evvel Kıbrıs'ın 1570'lerdeki fethiyle aşağı yukarı Doğu Halk Deniz'de Osmanlı hakimiyeti tamamlanmış sayılır. Nedir bu eyaletler? Her şeyden evvel şunu bilmemiz gerekir. Tarih boyu orijinal Yunan uygarlığının inkişaf ettiği fakat Akdeniz'in doğusundaki diğer medeniyetlerle koyu bağı olan yerlerdir. İkincisi orta çağlar boyunca Bizans ama Bizans'ın hemen ardından Venedik ve Cenova gibi İtalyan deniz cumhuriyetlerinin kuvvetli cumhuriyetlerin hakimiyet kurduğu yerleştiği bölgelerdir. Üstünden gelen Osmanlı Türk fütuhatıyla adalar hayli tarihi bir maceradan geçmiş ve kendine göre kültürel bir yapı oluşmuştur. O kadar ki bunun garip tezahürleri bile görünmektedir. Mesela Kios denen Sakız Adası'nda tabii ki yerliler Helendir. Yunanca konuşurlar. Ama bu Yunanca'nın Latin harfleriyle yazıldığı bile bir gevakıadır. Buna Frangokiotika denir. Nitekim Egin'a gibi adalarda ve burada katolik koloniler de oluşmuştur. Yani helen milletinin katolik mezhebine girenleri de burada görülür. Dahası yapılaşma, mimari ve tarzı hayat itibarıyla burada şarkla Garb'ın tamamıyla iç içe geçtiğini, bir yanda Osmanlı'nın, öbür yanda Venedik'in bugünün insanlarına bile göz kırptığını görmek mümkündür. Aslında bütün Yunanistan kıtası, Küçük Asya ve Aradeniz'de bu özellikleri keşfetmek mümkündür. Yunan Krallığı'nın 1829'da kurulan müstakil Yunanistan'ın, İlk başkenti Atina değil Nauplion veya Napoli di Romanya, Venediklerin Değişiyle veya bizim Değişimizde bu Anaboli Veya Morayeni şehrinde de Bunu görmek mümkündür Daima Büyük kiliselerin yanında bir caminin Kalıntısı görülür Nitekim Anabolu'da da ilk Yunan parlamentosunun Bir camide Şehrin büyük caminde Ulu camide toplandığı ve bugün dahi katoliklere verilen bir camide, katolik kilisesine verilen bir camide Yunan ayaklanmasını destekleyen büyük Avrupalı aydınların isimlerinin duvara hak edildiği bilinmektedir. Bölgenin daha ilginç özellikleri vardır. Adalar Denizi'ndeki kiliseler yani Hristiyanlar, Atina'daki başmetropolitliğe değil fakat doğrudan fenere tabidir. Bunların çoğusu zaten 1912'den sonra Yunanistan'a ilhak edilmiştir. Daha evvel geçenler hariç ki bunlar mesela Andros gibi adalardır. Bu 1912'den sonra bu hakimiyeti Yunanistan'a geçen adalarda Girit dahil olmak üzere kilise doğrudan doğruya Fener'deki Patrikliğe, Fener Patrikanesine bağlıdır. Bu da ayrı bir özelliktir. Arşivlerine baktığınız zaman bu adalardaki manastırların çoğunun arşivlerinde zengin Osmanlı kaynaklarına rastlanır. Ve o yüzdendir ki Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyeti tarihi buralarda yazılmaktadır. Bizim dilimizde, bizim tarihçiliğimizde Akdeniz adaları üzerinde son derece sınırlı sayıda tetkik olmasına rağmen şu anda mesela herhangi bir kongrede her zaman için 6-7 Yunanlı meslektaşın veya Avrupalı meslektaşın Yunan adaları ve bu adalardaki manastırlar ve oralardaki Osmanlı idaresinin ilişkileri üzerine bir tebliğ sunduğunu görmemiz mümkündür. Bunun sayısız örnekleri ortaya çıkmaktadır. Olaylar son derece çarpıcıdır. 1912'ye kadar midilli, zengin zeytinlikleri ve olağanüstü zeytinyağı üretimiyle bütün çevreyi beslemektedir. Ama bu adada tahıl yoktur. Tahıl doğrudan doğruya Anadolu kıtasından gelmektedir. Ve bu zengin zeytin ve zahire ticareti dolayısıyla Midilli adası inanılmaz bir zenginliğe kavuşmuştur. Bugün bile Midilli'nin merkezinde bu burjuva malikaneleri görmek mümkündür Osmanlı devrinden kalan ve 1912'den sonra da bu adada bir iktisadi çöküntü ve fakirlik başlar. Şurası bir gerçektir. 1912'deki İtalyan işgalinden sonra bile Akdeniz atalarında Türk nüfusun ve hatta Yunanlı nüfusun eski idari bir ölçüde sadakati görülür. O kadar ki 1930'larda bile Yerli halkın İtalya aleyhine Türk makamlarına bilgisizdirdiği, sürekli bir istihbarata adeta gönüllü yaptığını görmek mümkündür. Bu adaların ekonomisi üzerinde durmak gerekir ama şu kadarını söylemek gerekir, bütün Akdeniz adaları geniş bir şebeke halinde kaptanı deryaya, yani Osmanlı'nın Büyük Amirali veya Bahriye Nazırı diyebileceğimiz Kaptan Paşa'ya bağlıdır. Burası Kaptan Paşa'nın eyaletidir. Aşağı yukarı Osmanlı eyalet sistemini biliyoruz. Eyaletin başında bir beylerbeyi vardır, vezir rütbelidir. İşte bu adalarda bu Kaptan Paşa'dır. Kaptan Paşa'nın merkez divası Gelibolu'dur. Ama tabii kendisi Kasımpaşa'da oturmaktadır. Ve Kasımpaşa semtinin asayişi de ona aittir. Kaptan Paşa'nın maiyetindeki sancak beyleri hiç şüphesiz ki ünlü deniz kaptanlarıdır. Ve bunların en başında tersaneket Ketüdası gelir. Tersane Ketüdası bizzat Haliç'teki bahri üretim merkezinin, gemi imalatının ve oradaki askeri asayişin başında bulunan kişidir onun dirliği neresidir? Yani ona verilen sancak beyi haslı neresidir? Siga dediğimiz bugünkü İzmir sancağıdır. Onun civarındaki tımarlar ona aittir. Bunlar kaç adettir? Siga'daki 32 adet zeamet yani zaime verilen geniş toprak ve 200 adet tımar doğrudan doğruya varidatı İstanbul'da Kasımpaşa'da bulunan tersane fettüdasına maaş olarak gitmektedir. Gene Rodos amirallerden birisine aittir ve buradaki 53 adet amet ve 71 timar ona verilmiştir. Aynı şekilde Midilli'deki 4 amet ve 83 adet timar da gene o civarda idareden ve asayişten sorumlu deniz beylerinden birine aittir. Bunlara derya beyleri denir ve bu adaların valileridir bunlar. Ve bu valiler bu zahmetlerden yeteri sayıda asker cebeli çıkarmakla birlikte asıl önemlisi birer gemi gönderirler. Böylelikle sefer zamanı Osmanlı donanması cezayir Bahri Sefit dediğimiz Akdeniz adaları yani oradan çıkan askerler Leventler ve gemilerle oluşur. Buna ilave olarak bir de cezayir Bahri Sefi'de ilave olarak yani cezayir Garp dediğimiz Cezayir, Tunus ve bugünkü Libya Trablus Garp'da aynı şekilde tevcih edilen sancaklardan gelen Derya Beylerinden buradaki dayılardan ve onların mahiyetindeki Anadolu kökenli Yeniçerilerden oluşan bir Bahri kuvvet söz konusudur. Aşağı yukarı bu bilhassa uzun çarşının sayımlarına göre 7-8 bini bulmaktadır. Bu daimi bir Bahri kuvvettir. Hiç şüphesiz ki Osmanlı donanmasını besleyen bir de yarı resmi korsan kuvveti vardır. Şu kadarını ifade etmek gerekir. Sakız Osmanlı döneminde denizcilik okullarından birisiydi. Adanın idaresinde yerli halkın istişaresine başvurulmuştur. Buna Demogerentos denir. Bu Kıbrıs'ta da vardır. Bazı İnebahtı gibi, Yunan sahillerindeki şehirlerde de vardır. Akdeniz adalarında da vardır. O nedenledir ki 1829'da Yunan ayaklanmasından sonra Yunanistan'ın güney kısmı, bugünkü Mora Yarımadası, imparatorluktan kopmuş. Fakat Akdeniz adalarındaki sükuneti sağlamak için, yani bu Eges'e adalarında bir supap, bir tampon mekanizma da yaratılmıştır. Samos veya bizim Sisam dediğimiz adada Sisam emareti, yarı bağımsız muhtar bir idare olarak kurulmuştur. Bunların başına Fenerli Rum beylerinden birisi ki Osmanlı bürokrasisinin sadık elemanlarıdır. Mesela Miltiyadi Everet Bey, Sisam emiri prens olarak tayin edilmiş, yerli kaptanlardan ve eşraftan oluşan bir mecliste idareye katılmıştır. Bu faydalı bir tedbirdi. Ve aşağı yukarı mesela Sisam Adası 1912'ye kadar hadisesiz olarak idare edilebilmiş. Hatta galiba Mithat Paşa'nın Tuna vilayeti denemesinden önce, deneyinden önce ilk mahalli vilayet gazetesi de burada çıkmıştır. Bulunan evraklar bunu gösteriyor fakat nüssalar henüz elde değildir. Nitekim adalardaki manastır ve kiliselere verilen imtiyazların en canlı örneği de Patmos'taki Senyuan manastırıdır. Senyuanis aynı zamanda vahiy üzerine yazdıklarıyla çok tanınan bir azizdir. 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet bu adanın keşişlerine ve bu manastıra gereken imtiyazı vermiştir. Rodos fethinden evvel kuzeyden güneye adaları ele geçirme siyasetinin bir parçasıdır. Hatta Fatih Sultan Mehmed'in bu manastıra bir kandil hediye ettiği de söylenir. Nitekim Osmanlı devrin boyunca bu 1912'ye kadar devam etmiş ve bölge daimi surette hatta Samos ve Patnos iki ada Bizans'ın fethinden sonra da oradan gelen bazı ünlü ailelerin mekanı olmuştur. 16. asırda ünlü Osmanlı amirallerinin fethileriyle Ege adaları Osmanlı mülküne geçmiştir. Rodos'ta Türkiye konsolosu olarak bulunan merhum Selahattin Ülkümen, bu Yahudilere Türk pasportu vermiş ve onları Avşilis'e gönderilmekten bir kısmını kurtarabilmiştir. Rodos Türkiye'nin merkezinden söz etmek mümkündür. Ve bu merkez tabii ki şehrin en hakim noktasındadır. Çarşıya ve şehre hakimdir. Kudos'dayız. Görünüşe bakarsanız Akdeniz'e açılan bir kapı ve tarih boyunca da öyle olmuş. Eski Yunan devirlerinde Anadolu kıyılarındaki Künidos ve Kos denilen bugünkü İstanköy adasıyla bir siyasi iktisadi birlik içindeler. Yani Yunanlıların dört takımı. Hiç şüphesiz ki Rodos'un bulunduğu mevki onun Mısır ülkesiyle de yoğun ilişkiler içine girmesine neden oldu. Ve Rodos'un bu özelliği orta çağlar boyunca da devam etmiştir. Helenistik devir dediğimiz büyük İskender ve sonrasında Rodos'un ticari kültürel önemi arttı. Ve efsaneye göre eski dünyanın harikalarından ünlü Rodos heykeli de buradaydı. Bugün bu heykelin bulunduğu yer tahmin edilebiliyor, limanın kendisidir ama en hafif bir parçası bile ele geçmiş değil. Can Senjan adına teşekkür eden bu tarikat mukaddes ülkenin muhafazası, savunması ve gelen hacıların sağlık, yaşayiş, ibadete sorunlarının halledilmesi için faaliyetteydi. Fakat Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra bunlar Akka'ya çekildiler ve nihayet oradan da atıldıktan sonra bu tarikat Kıbrıs'a yerleşti. Kısa zamanda Kıbrıs'ın yeterli olmayacağını anlayanlar buradan Rodos'a geçmeyi yeterli buldular. Kıbrıs'tan kalkan bu tarikat Rodos'a yerleştiği vakit gerçekten yerli halkın da tepkisiyle karşılandı. Hiç şüphesiz bahsettiklerimiz Senjan Şövalyeleri'dir. Orta çağlar boyunca Bodrum'da ünlü kaleyi inşa eden ve bu arada ünlü mazoleumun parçalarını kullanarak bunu yapan Kors dediğimiz İstanköy'de kalelerini ve nihayet Rodos'u inşa edenler. Rodos kalesi yani Eskişehir bazen 12 metre kalınlığa kadar ulaşan surlarla çevrilmiş ve şövalyelerin merkezi burası. Ancak burası önemini kaybetmeye, kontrolünü kaybetmeye başladıktan sonradır ki Akdeniz'de Malta adasına yerleştiler ve Malta adasında Napolyon devrine kadar yaşadılar. Ondan sonra da tarikat aslında bugün bile devam ediyor. Müstakil, Yarım üsteki bir organizasyon halindedir. Bazı devletler Malta şövalyelerini diplomatik olarak da tanıyorlar. Malta Şövalyeleri nedir? Hiçbir yerde yerli halkla ilgisi olmayan bir muhafızlar grubudur. Nitekim Rodos'taki Malta Şövalyelerine baktığınız zaman o zamanın İngiltere'si, Almanya'sı ki bundan sonra Katolisizm'den çıkan memleketler oldular, İtalya'sı, Fransa'sı, Auvergnier gibi yerlerden gelenler vardır. Ve her ülkeden gelen şövalyeler kendilerine ait milli localarında, saraylarında otururlardı. Müstakil konseyleri ve başkanları vardı. Hepsi bir arada büyük şövalyeyi seçerlerdi. Bu teşkilat ön planda 600 kadar Rodos'ta öncü şövalyelerden oluşur. Bunlar asil Hristiyan ailelerdendir. Daha doğuştan bu tarikata çocuklar vakfedilir aileleri tarafından. İkinci grup dini hizmetleri gören rahiplerdir. Üçüncüsü de birincilerin hizmetinde olan, gerçekten dünyevi işleri gören, muhasebecilikten tutunur, hizmetçiliğe kadar ama ön planda yardımcı askeri kuvvetleri meydana getirirler. Muhafazası itibariyle yerli halka çok sempatik görünmeseler de belirli bir kültür yaratmışlardır. Nitekim ucunda bulunduğumuz Azize Meryem Kutsal Bakire Kilisesi de aslında bize sanki Kıbrıs'taki havayı veriyor. Çünkü orada da Akdeniz'in doğusuna sokulan Latin kültürün, Gotik kültürün izlerini görmek mümkündür. Şövalyeler hiç şüphesiz ki Osmanlı tarihinde çok meşhur bir rol de oynadılar. 1480'de Fatih Sultan Mehmet adına Mesih Paşa bu yüzden Rodos adasını Ege adalarının diğerlerinin içinde imparatorluğa katmak için buradaydı. 90 günlük kuşatmaya rağmen muvaffak olamadı. Adeta bu muvaffak olamayışın ...hazin sonucu meydana geldi. Fatih'in 1481'deki ölümünden sonra... ...hepimizin bildiği gibi... ikinci Bayezid tahta oturtulmuştu. Fakat Cem Sultan... ...bazı grupların teşvikiyle bunu tanımadı... ...ve Bursa'da kendini padişah ilan etti. Bu 20 gün kadar sürdü. Uzun iç savaş sürecinden sonra... ...önce Memluklara... ...sonra, sonra... Karşı kıyıda yani bugünkü Muğla, Menteşe kıyılarından Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kaldı. Rodos şövalyeleri tabi Cem Sultan'ı bu prensi Osmanlı şehzadesini taht adayına büyük bir fırsat bilerek misafir ettiler ve derhal Cem Sultan Hristiyan dünyası içinde bir pazarlık konusu haline getirildi. Ta Fransa'ya kadar gezdirildi bütün hayatı boyunca ve sürgündeki hazin hayatı yine Roma'da Papa 6. Aleksandr Borcian'ın elinde zehirlenerek sona erdi. Bu zehirlenme vakasında 2. Bayezid'in nihai bir para ödeyerek bu dertten kurtulma emeli yatmaktadır. Devlet adına yapılmaktadır. Kendisi dönemeyen bahtsız şehzadenin naaşı Bursa'ya dön getirilerek bugünkü türbesine gömülmüştür. Rodos şövalyelerinin Doğu Akdeniz'de bilhassa Rodos'ta bir tehlike teşkil etmesi dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında adayı 5-6 gün süren bir muhasara sonunda teslim aldı ve böylelikle dünyanın bu kısmında Rodos şövalyelerinin yani Saint-Jean şövalyelerinin rolü bitti. Bundan sonra Doğu Akdeniz'deki tek müstahkem mevki girdik olacaktır ki o da 1660'larda fethedilmiştir. Ve Rodos'da yeni bir dönem başlamaktadır şövalyelerin üzerinden Osmanlı dönemi bugüne kadar izlerini vermiştir. Eski surların içinde bir mahalle Yahudi, bir mahalle Türk mahallesi olarak anılıyor. Aslında 1944'te Alman işgalinden sonra azim bir şekilde Rodos Yahudiliği sona erdi. İsmi sadece mahallede kaldı. Bugün de nüfusun Sadece bir buçuğu, yüzde bir buçuğu Türk olduğu halde koca mahalle o ismi taşıyor ve Sultan Süleyman'dan ve diğer Osmanlılar'dan kalan camilerle bu görünüm devam ediyor. <Gülüyor> 1944'te Rodos Yahudiliğinin yaşadığı bu hazin hazin akıbet o arada bir tek fedakar insan tarafından kısmen önlenebilmiştir. O tarihte Rodos'ta Türkiye konsolosu olarak bulunan merhum Selahattin Ülkümen bu Yahudilere Türk pasaportu vermiş ve onları Auschwitz'e gönderilmekten bir kısmını kurtarabilmiştir. Sonradan insanlık ödülüyle ödüllendirilen Selahattin Ülküme'nin anısı Rodos'taki küçük Yahudi cemaati arasında yaşamaktadır. Rodos'ta şövalyelerin reisinin yani büyük üstadın ki Katolik kilisesinin içine bir tarikat olarak bütünleştiği için e, kendilerine kardinal rütbesi verilirdi. Bulunduğu sarayın. Resepsiyon kabul salonu Tabi bunun bizim tarihimiz açısından ifade ettiği bir anlam var Cem Sultan sığındığı zaman Şövalye Dobuson'la burada karşılaştı Ve ondan sonra acılı ve hüzünlü daha çok Fakat biraz da hakimiyet bakımından bir zillet sayılabilecek bir sürgün hayatı başladı Burada hiç şüphesiz ki Rodos Revalyeleri coğrafi büyüklükleriyle ters orantılı bir biçimde. Çünkü küçük bir devlet gibi görünüyordu. Fakat paraca çok kudretliydiler. Avrupa'nın birçok yerlerinde büyük arazileri, hatta bankaları vardı. Ve 18. asır boyunca da bu böyle devam etti. Ve hükümetleri devam edebildi. Etrafın politikasını etkileyebildiler. 600 kadar seçkin Hristiyan dünyasının asil ailelerinden gelme komutanlardır ve rahiplerdir aynı zamanda. Bunların kendi aralarından temsil yeteneğine sahip yani her bir milli locanın başındakilerin toplandığı konsül odasında bulunuyoruz. Burada alınan kararlar geniş ölçüde tatbik edilmiştir. Bilirse 16. asra kadar Fransa, İspanya, Protestanlık rüzgarları esmeden evvel Alman İmparatorluğu ve İngiltere devamlı şövalyelerin politikalarını takip etmiş ve onları Doğu Akdeniz'deki anti Türk, Türk karşıtı politikalarında desteklemişlerdir. Müzik Rodos'taki iki Selatin Camii'nden birisi. Hemen fetihten sonra yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin yanında 3. Sultan Mustafa'ya yani 18. yüzyıla ait bir cami. Yıkılan son cemaat yeri, kitabesi ve yanı başındaki hamamıyla ve ortadaki Şadırvanındaki bezemeleriyle Bu havayı veriyor Çok ilginçtir Üçüncü Sultan Mustafa İstanbul'da kaç cami yaptırmışsa Kendi ismiyle anılmaz Ayazma denen Camii yaptırmıştır Keşişlere kaptırdı denir Kadıköy camini yaptırmıştır İskere camii diye anılır Suya kaptırdı denir Laleli camini yaptırmıştır deli dervişe kaptırdı denir Servet'in ismiyle birlikte ve Fatih Camii'nin depremde yıkıldıktan sonra hemen hemen yeniden inşa ettirmiştir. Oysa şu gördüğümüz cami onun ismini Rodos'ta yaşatmaktadır. sahibül Hayrat vel Hasanat Sultan Mustafa Han Salis İbn Sultan Ahmet Hanı Gazi Evli Sultan Mehmet Hanı Gazi, Üçüncü Selim'in babasının bu topraklarda Osmanlı mülkü adına bıraktığı son eserlerden birisi. Nedir Akdeniz'de Osmanlılık? Osmanlı Akdeniz adalarını fethettiği zaman bunları Bizans'tan almış değildir. Çünkü aslında bütün orta çağlar boyu Önce Venedik ve Cenova gibi çok büyük İtalyan Cumhuriyetleri buralara hükmetmiş. Ardından tekrar Bizansılara geçmeden Senjan Şövalyeleri dediğimiz Rodos Malta Askeri Keşiş Tarikatı buraları ele geçirmiştir. Adaların Ortodoks Hristiyan halkı Bunların ile mücadele etmek zorundadır. Daha doğrusu pasif bir şekilde onların zulmüne uğramaktadır. Hatta Egina gibi, Kefalonya gibi, Sakız gibi yerdeki Helen unsurun katolisizme döndüğü ve bu nedenle hatta yazılarında dahi Frango Chiotico dediğimiz... ...Latin harflerini kullanma gibi bir durum söz konusu olmuştur. Helenizm'in bu adalarda devamı Osmanlı fethiyle kolaylaşmıştır. Ve o kadar ki bugün bile geç olarak Yunanistan'a katılan bu adalarda... ...kilisenin hakimiyeti Atina baş değil... ...doğrudan doğruya Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlılıkla devam etmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse Akdeniz Adaları 2. Mehmet'le Osmanlı mülküne geçti. Uzun bir zaman Helenizm kendini toparlayabildi kültürel olarak ve bu arada İtalyan devletleri yani Venedik ve Cenova hakimiyeti geriledi. Akdeniz Adaları'nın Osmanlı'ya geçişi Venedik Cumhuriyeti gibi kudretli büyük bir devletin Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den çekilmesi anlamına gelmektedir. 3. Sultan Selim Devri'nin Rodos'taki önemli kalıntılarından biri de uzgürülü Hafız Ahmet Ağa'nın kendisi Enderun'dan yetiştiği tahmin ediliyor. Ve Mehmet Süreyya Bey'in Sicili Osmanisi'ne göre de Rikaptar ağalığa kadar yükselmiştir. Burada kurduğu kütüphanedir. Bu kütüphanenin İslam alemindeki rolü üzerinde durmak gerekir. Rodos, kitap bakımından Literatürde ismi geçmeyen bir yer değildir, önemlidir. Bir önemli tarafı daha bu kütüphanenin, Hafız Ahmet Ağa'nın ölümünden sonra bir oğlu doğdu. Bu Fethi Ahmet Paşa'dır. Yani sonra tophane olan Osmanlı Arkeoloji Müzesi'ni kuran ilk defa Aya İrini Kilisesi'nde ve İstanbul'un ünlü yazarlarından, ...Sermet Muhtar Alus'un dedesi olan zattır. 1522'de Rodos fethedildikten sonra... ...Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırılan bu cami hiç şüphesiz ki çok mühim tamirat geçirmiştir ve en son görünümüyle 18. asırda son şeklini almıştır. Bu tipik cami ve karşısındaki Hafız Ahmet kütüphanesi ve bu tarafındaki yani deniz tarafındaki İslam Mektebi ile ki 19. yüzyılda yapılan bu Türk okulu çok uzun zamanlar bu görevine devam etmiştir vakıf olarak. Rodos Türklüğü'nün merkezinden söz etmek mümkündür. Ve bu merkez tabii ki şehrin en hakim noktasındadır. Çarşıya ve şehre hakimdir. Ve o yüzden de yanı başında büyük üstadın Grand Medine şövalyelerinin reisinin sarayı yer almaktadır. Rodos'ta aşağı yukarı 14 tane cami vardı. Bunların ne zaman yapıldığını ve hepsini bilmiyoruz. Bugün elimizde yok. Fakat bir tanesi mesela Feralyazade'nin 19. asırda Osmancıkzade ile birlikte tamir ettirdiği 16. asra ait Sinan Bey Camii. Gene çarşının içinde yer alan Mehmeda Camii ki bu çok yakın zamanda yeniden tamir edilmiştir. Ve Recep Paşa Camii şu anda tamir edilmektedir. Müzik Şüphesiz ki 1912'de İtalya'nın Trablusgarba saldırısı ve ardından Balkan savaşının başlayışı Osmanlı iç politikasında bir sürprizdir. Dış politikada değildi ve maalesef o zamanki hükümet ve dış politika bu konuda uyanık davranamamıştır. Tarihte ilk defa Balkan devletlerinin bize karşı birleştiğini herhalde dehşetle görmüştür. Tabi Trablusgarp'da ilk anda baş savunma dolayısıyla yani Mustafa Kemal Enver Bey, Şehzade Osman Fuat Efendi gibilerinin kurduğu savunma hattı dolayısıyla, gayri resmi savunma hattı dolayısıyla bir varlık gösteremeyen İtalya bu sefer 12 adalara hücum etmiştir. Ve Neticede bu uzun ve felaketli harp ayları sonunda Uşi ve Londra anlaşmalarıyla buralardan çekilmek zorunda kalmışızdır. 1912'de Rodos, 1522'den beri elde bulunan Rodos yani tam 390 senelik bir hakimiyetten sonra elden çıkmıştır. Müzik